الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Yüce Allah'a sonsuz hamd Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun ailesine ve ashabına ve kıyamet günü onların yollarına uyanlara salat ve selam ettikten sonra <gülüyor> Müellif İmam Muhammed bin Abdülvehhab en ciddi Rahimahullah'ın keşfi Şubuhat isimleri sayesine kaldığımız yerden okumaya şerh etmeye devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde Müellif Rahimahullah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlerin sonuncusu olduğunu, Allah Subhanahu wa Taala'nın onu Allah'a ibadet eden Allah'ı zikreden oruç tutan hacceden yani ibadet ehli olan bir topluluğa bir topluluğa gönderdiğini ve onların yaptıkları bu ibadetlere her birine tek tek Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetinden onların oruçta tutuyor olduklarına Allah için hac de ediyor olduklarına sadaka da veriyor olduklarına hatta itikaf yaptıklarına, ada kaladıklarına dair, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetinden de deliller aktardık. Ondan sonra onların bununla beraber, bu ibadetleriyle beraber, ibadet ehli insanlar olmalarına, dindar insanlar olmalarına rağmen, bazı mahlukları Allah ile kendi aralarına vasıta adetmelerinden ötürü müşrik sayıldıklarını onların onların Allah Subhanahu teala ile aralarına evliyadan enbiyadan meleklerden ve bunlar dışındaki diğer mahlukattan aracılar koyarak bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye biz onlara ibadet ediyoruz sözlerini Allah'ın kitabından aktardı ardından onlar bizim Allah'ın katında şefaatçilerimizdir sözlerini Allah'ın kitabından aktardı ki bu ikisi Rabbimiz Allah Subhanahu ve Taala'nın kitabında şirkin gerekçesi olarak zikredilen şirkin gerekçesinin müşriklerin ağızlarından zikredildiği iki önemli iki büyük iki esas gerekçedir. Ve bu gerekçeler müşriklerin kendi tasrihleriyle Allah Subhanahu ve Taala'nın onlardan hikaye ettiği şekliyle onlar والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا Allah'ın dışında veliler edinenler biz bunlar bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye bunlara ibadet ediyoruz sadece. Sözlerini ve ve yine onların Rabbimizin şu buyruğunda ifade ettiği ve yabuduna min dunillahi ma la yedurruhum ve la Allah'ın dışında kendilerine bir fayda ve zarar vermeyecek şeylere tapıyorlar ve yekulûne haula işufa'ûne indi Allah ve Allah katında bunlar bizim şefaatçilerimiz olacak. Allah katında bize şefaat edecek diyorlar. Hasılı bu iki gerekçe müşriğin şirk koşmasında kendisini Allah'ın dışında edindiği Allah'a denk, Allah'a ortak edindiği ilahlara, tağutlara ibadet etmesinde iki temel gerekçe olduğunu bu açıklıkla, bu sarahatla Rabbimiz kitabında beyan ediyor. Sonra dedik ki müellif ve Allah Subhanahu ve teala nebi sallallahu aleyhi ve sellemi onların babaları olan İbrahim aleyhisselamın dinlerini tecdit etmen için onlara gönderdi. İbrahim'in dininden ve milletinden bahsettik. İbrahim'in hanif olduğunu şirkten tevhide, Allah'a isyandan, Allah'a itaate ve Allah'ın dışındaki her bir şeyden Allah'a yönelen hanif bir kul olduğunu ve müşrik olmadığını bu ümmetinde Peygamberlerinin vasfında, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zatında uymaya olundukları yolun İbrahim aleyhisselamın üzerinde olduğu hanif yol olduğunu beyan ettik. Ondan sonra diyor ki müellif rahimahullah ve illa Yani Onlar Allah'ın dışında Bazı aracılara ibadet ediyorlardı Bunlar bizi Allah'a daha çok yaklaştıracak Diyorlardı Allah katında bizim şefaatçilerimiz olacak diyorlardı Bununla beraber ibadet ehli insanlardı Dindarlardı Oruç tutuyorlardı Adaka diyorlardı Beytülharam'da Beytullah'ta itikaf yapıyorlardı Hatırlıyorsunuz değil mi nasları? Bütün bunlarla beraber Diyor ki müellif rahimahullah وَاِلَّا Yoksa فَهَاُولَا الْمُشْرِكُونَ Yoksa o müşrikler de يَشْهَدُونَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْخَالِقُ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ Allah subhanahu ve teala'nın tek başına halik olduğu hususunda tek başına yaratıcı olduğu hususunda ve bu konuda bir ortağı olmadığı konusunda ne yapıyorlardı? Şehadet ediyorlardı buna. Bu satırlarda ve bundan sonraki satırlarda müellifin takrir edeceği mesele hepimizin aslında aşina olduğu Kavaidül Arba'a dersinden orada aşina olduğu önemli bir mesele. Kavaidül Arba'nın birinci kaidesi. Birinci kaidesi. Bu kaide arkadaşlar, bu mesele şu anda burada zikredeceğimiz, öğreneceğimiz veya tekrar edeceğimiz bu mesele şirkin ne olduğunun anlaşılması hususundaki en temel meseledir. Şirkin ne olduğunun doğru, sahih bir şekilde kavranması, idrak edilmesi ancak bu meseleyi iyi kavradıktan, iyi anladıktan sonra olur. Bizler daha önceki derslerde de, kavaydılar derslerinde de ve şimdi de inşallah bu konuyla alakalı bir iki ayet naz hüccet delili zikredeceğiz. Ve bu aslar, bu deliller, bunu görenler, Allah Azze ve Celle'nin kendisine gösterdiği, bunu anlamaya muvaffak ettiği kimseler için aslında. Çok açık Hiçbir itiraza Şekke şüpheye tereddüte mahal bırakmayacak Açıklıktaki nasılar Ama gelin görün ki Subhanallah Sabah akşam Allah'ın kitabını okudukları halde Sabah akşam Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Sünnetini onun siletini okudukları halde Müşriklerin Allah inancıyla alakalı Bu doğru bilgileri edinememiş insanlar Kendilerinin şirkten uzak olduğunu hala Bakın hala bu kitaplar tedvin edildikten sonra bu davet yayıldıktan sonra Allah'ın izniyle hala kendilerinin şirkten uzak olduklarını neyle ispat etmeye çalışıyorlar? Diyorlar ki biz Allah'ın dışında bunlar bizi yaratıcı bizi yaratmıştır demiyoruz ki biz bunlar yaratıcıdır demiyoruz ki biz evet Allah'tan başka yaratıcı yoktur diyerek tevhidi ikrar ediyoruz kabul ediyoruz diyorlar ve bunu müşrik olmamaya bir gerekçe sayıyorlar zannediyorlar Bakın hala subhanallah Yani ayetlerde bunları görmediler Nebi sallallahu aleyhi ve Sünnetinde siretinde bunları görmediler Elhamdülillah tevhid davetçileri Bunları onların gözlerine sokuyor Ama hala bunları Görmüyorlar hala onlardan birisiyle Allah'ın dışında bir mezara Bir ağaca bir veliye ibadet eden bir kimseye bunu, Onu bu yaptığı işten tahzin edince Ona bu yaptığı işin Tevhide ak zıt bir şey olduğunu kendisine şirke sokacağını beğen edince yaptığı ilk savunmanın haşa haşa. biz demiyoruz ki bunlar bizi yarattı biz demiyoruz ki bunlar Allah'ın yaratmada kainatı idare etmede ortaklarıdır bu konuda Allah müstakildir yani yani öyleyse ben şirk koşmaktan fersah fersah uzağım çünkü onun dünyasında şirk koşmak nedir Allah ile beraber başka bir yaratıcının olduğuna itikad etmek işte müellif, İmam Muhammed İbni Abdülvahab Rahimahullah'ın bu satırlarda ve sonrasında takır edeceği bu, bu, bu mesele gerçekten yani kolaylığıyla beraber, fehm anlaması, idrak edilmesi çok kolay olmakla beraber Allah subhanahu ve Taala'nın birçok kimseyi, akıl sahibi, ilim sahibi, hoca diye geçen birçok kimseyi mahrum bıraktığı çok mühim bir ilim. Çok mühim bir ilim. Diyor ki Şeyh Rahimahullah وَإِلَّا فَهَا غُلَا الْمُشْرِكُونَ Yoksa o müşrikler de يَشْهَدُونَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْخَالِقُ وَهْدَهُ لَا شَرِكَ لَه. Allah Subhanahu ve Taala'nın tek başına halik olduğu hususunda Yaratıcı olduğu hususunda Ve bu konuda hiçbir ortağı olmadığında Ne yapıyorlardı? Şahadet ediyorlardı, buna ikrar ediyorlardı Bu şöyle bir şey de değil ha Birazdan gelecek Evet işlerinden buna gizli gizli inanıyorlar ama yine de şeytanlıklarından dolayı şirk koşuyorlar. Değil. Bu itikat onların işlerinde gizli gizli besledikleri bir itikat değil. Zira gelecek sorulduğu zaman bu itikatlarını açıklamakta bir beis görmüyorlar. Kendilerine sorulduğu zaman Allah ile yaratıcı ile çayinatı idare eden rızık verici ile alakalı itikatlarınız nedir? diye sorulduğu zaman içlerinden evet aslında bu Allah'tır ama biz şimdi burada cebellen dolayı lattır, menattır, uzdadır diyelim deyip böyle söylemiyorlar. Yani bu itikatları gizli saklı onların kalplerinde he, bizim onların tavırlarından istinbat ederek çıkardığımız bir itikat değil. Sorduğun zaman da müşteriye kime inanıyorsun yaratıcı olarak deyince sarahaten kime inandığına ne yapıyor? Söylüyor. يَشْهَدُونَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْخَالِقُ la <Sessizlik> لَا Allah'ın tek başına halik olduğuna şehadet ediyorlardı ve bu konuda ortağı olmadığına şehadet ediyorlardı. Şöyle de değil. Evet sizi kim yarattı deyince yaratıcı kimdir deyince bunun Allah olduğunu ikna ediyorlardı. Bu tevhid olmaya yeter mi? Rububiyetten bahsediyorum. Birisi dese ki evet Allah da yaratıcıdır. Dese ki Allah da yaratıcıdır. Bu kimse rububiyette Allah'ı tevhid ediyor sayılır mı sözüyle? Sayılmaz. Ne demesi lazım? Allah yaratıcıdır ve Ondan başka kimseye yaratamaz. Yani bu yaratma işinde de tektir ve ortağı yoktur demesi lazım. Diyorlar mı bu müşrikler? Evet diyorlar. İlahlarından, Allah'ın dışında taptıkları bu tağutlardan hiçbirisinin yaratmada Allah'ın ortağı olmadığı konusunda hem fikirler. Bu itikatlarını sorduğunuz zaman da sarahan açıkça söylüyorlar. Ve innehu ve yine şahit ediyorlar ne için? Ondan başka Allah'tan başka hiç kimsenin rızık vermeyeceğini, rızık vermediğini. Yani rızkın sadece Allah'tan olduğunu. Bu konuda da bir ortağı olmadığını. Ve la yuhyi <gülüyor> kimsenin öldürmediğini, hayat vermediğini. Ve la <gülüyor> yumitu ve kimsenin öldüremeyeceğini. Kimsenin diriltmediğine, can vermediğine, hayat vermediğine ve kimsenin öldüremeyeceğini iman ediyorlardı kimden başka kimden gayrı Allah'tan başka yani Allah'tan başka hiç kimsenin can veremeyeceğine hayat veremeyeceğine ve öldüremeyeceğine iman ediyorlardı إِلَّا ve işleri ve kainatın bu düzenini ve alemleri ondan başka hiç kimsenin idare etmediğine bunların idaresinin de sadece Allah azze ve celle'ye ait olduğunu Buna da şehadet ediyorlardı. Ve enne cemi'e semavati ve 7 kat semanın tamamı, tümüyle ve men fihinne ve bu yedi kat semavatta kimler varsa içindekilerle beraber yedi kat semavatın ve yedi kat yerin ve men fihinne ve içindekilerin tamamıyla birlikte. Yani bu müşrikler 7 kat semavatı ve oradakilerin tamamının o 7 kat yerin ve oradakilerin içindekilerin tamamının kullahum abiduhu Allah Azze ve Celle'nin kulları olduğuna da şahitlik ediyorlardı. Hepsinin Allah'ın kulları olduğuna. Ve tehte tasarrufihi ve kahrihi Allah Azze ve Celle'nin tasarrufu altında, onun kahri galebesi altında, onun kontrolünde onun hakimiyetinde olduğunda ne yapıyorlardı? ikrar ediyorlar Kabul ediyorlar Buna şahitlik ediyorlar Sorulduğu zaman bu ikrarlarını bu inançlarını da Açıkça ifade ediyorlardı Gizlemiyorlardı Bu bilgi çok mühim arkadaşlar Müşriklerin Rububiyet ile alakalı Allah Azze ve Celle'nin burada sayılan şeyler Yaratma, rızık verme Yaşatma, diriltme Kainatı idare etme Bunlar neyin ferdleri Neyin cüzleri Rububiyet meselesinin cüzleri Yani o müşrikler Rububiyeti bu cüzlerinde Allah Azze ve Celle'ye halis kılıyorlardı İhlaslı bir şekilde Yani ne demek İhlaslı bir şekilde sözümüzde neyi kastediyoruz Hiçbir Hiçbir katık dışarıdan bir Karışıklık bir katkı maddesi Olmadan yani bu konularda Allah Azze ve Celle'yi Birliyorlar bu işlerin halis bir şekilde Sadece Allah olduğuna halis bir şekilde itikat ediyorlar. diyor ki müellif rahimullah feide arat tedbeli ile şimdi bunları söyledik ama dedik ki o müşrikler Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyorlardı, rızık verdiğini kabul ediyorlardı, çaynati idare ettiğini kabul ediyorlardı. Bunları söyledik ama diyor ki eğer şimdi fein arat tedbeli eğer delil istersen, على أن هؤلاء المشركين o müşriklerin اَلَّذ۪ينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendileriyle savaştığı harbettiği o müşriklerin nebiha <Sessizlik> da, bu söylediğimiz hususlara şahitlik ettiklerine delil istersen yani diyor ki müellif Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendileriyle savaştığı kendileriyle harbettiği, kıtar ettiği o müşriklerin bu bahsettiğimiz hususlarda şahitlik ettiklerine, bu bahsettiğimiz hususlara böylece iman ettiklerine bir delil istiyorsan fakra aleyhi böyle isteyen kişiye sen şunları oku. Yüce Allah'ın şu buyruklarını oku. Burada önemli bir işaret var. Ayet kelime geçmeden önce o müşriklerin bu saydığımız hususlara şahitlik ettiklerine, şahadet ettiklerine delil istiyorsan derken o müşriklerin bir vasfından bahsedene yani Efendimiz Aleyhisselam. Onlarla alakalı bir yere işaret ediyor, bir noktaya değiniyor. Diyor ki, ''Ellezîne gâtelehüm Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem.'' Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendileriyle savaş ettiği, kıtal ettiği, harbettiği. Ne demek yani onlarla savaş edince ne demek? Yok, Onların... Canlarını helal saydı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Canlarını helal saydı. Kanlarını helal saydı. Onların mallarını helal saydı. Ve onların ırzlarını bile helal saydı. Onların ırzlarını bile helal saydı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in canlarını, kanlarını, mallarını, ırzlarını helal kabul ederek kendileriyle savaştığı Boyunlarını vurduğu, öldürdüğü Mallarını ganimet olarak aldığı Eşlerini, karılarını da Ganimet olarak aldığı o müşrikler var ya İşte onlar Aslında Allah Azze ve Celle'nin Tek başına yaratıcı olduğuna iman ediyorlardı Ha Onlar Allah Azze ve Celle'nin tek başına Rızık veren olduğuna iman ediyorlardı Allah'tan başka bu kainatı idare eden bu kainatın bir maliki Bir Rabbi olduğunu filan Söylemiyorlardı işte onların bu itikatlarına rağmen, onlar böyle inanıyor olmalarına rağmen bu itikatları onların kanlarını, mallarını ve ırzlarını Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den korumaya muhafaza etmeye kifayet etmedi, yetmedi. Eğer onların bu itikatları kanlarını, ırzlarını ve mallarını korumaya kifayet etmediyse, ondan başka onlardan sonra gelenlerin de bu itikatları sadece Müslümanlara karşı kanlarından ve mallarının ve ırzlarından kutsal ve masum sayılmasına kifayet etmez. Burası çok önemli bir mesele. Şeyh rahimehullah bu konuya her fırsatta vurgu yapıyor. Çünkü Şeyh başka yerlerde şöyle söylüyor. Diyor ki bu tevhidi anlatınca, tevhidi insanlara takdir edince hiç kimse buna itiraz etme. Herkes bu tevhidi kabul etti. Çünkü söylenenler çok açık. Çünkü meselenin delilleri çok vadı herkes bunu kabul ettiler buna inandılar bunu ikrar ettiler ancak nerede takıldılar Kıtal meselesinde takıldılar kendi zamanındaki çağındaki insanlardan bahsediyor kıtelde savaşta duraksadılar burada takıldılar evet iman ettiler ibadetin sadece Allah'ın hakkı olmasına Allah'ın dışında başkalarına da ibadet eden insanların mümin olamayacağını muvahhit olamayacağını onların İslam'a girmesi gerektiğini bu tevhidi tekrardan tahkik etmeleri gerektiğini buna inandılar çünkü deliller çok açıkta ortadaydı ama bu tevhidi gerçekleştiremeyenlere karşı müellif imam rahimehullah cihat kılıcını kaldırınca burada duraksadılar bu, burası onlara çok ağır geldi çok zor geldi evet kabul ettiniz bu şirktir evet bunları yapan da müşrik olmalı o zaman ve bunların ve bunlarla ne yapılmalı din sadece Allah'ın oluncaya kadar savaşılmalı Din sadece Allah'ın oluncaya kadar. Yani ibadet sadece Allah'a yapıluncaya kadar ve yeryüzünde fitne yani ne kalmayıncaya kadar şirk kalmayıncaya kadar. Vakatiluhum hatta la takuna fitnetu ve yekuned dinu kulluhu lillah. Onlarla savaşın ta ki yeryüzünde şirk kalmasın. Ta ki din tümüyle Allah'ın olsun. Buradaki şirkin ne olduğunu müfessirler söyle açıklıyorlar. Diyor ki, ta ki şirk kalmasın, fitne kalmasın yani, şirk kalmasın. Din tümüyle Allah'ın olsun yani ibadet, tümüyle Allah'a yapılsın. Eğer bu söylenilen hususlara delil istersen, diyor ki müellif rahimahullah, onlara şu Allah'ın şu buyruklarını oku. Diyor ki Rabbimiz, kul, onlara de ki, onlara söyle, men yar zukukum, size kim rızık veriyor, sizi kim rızıklandırır? mines semâ vel-ard Gökten ve yerden Sizleri kim rızıklandırır? Emmen yemliku's-sem'a vel-ebsâr Veya Gözlere ve kulaklara kim sahiptir? Kim maliktir? Vemen yuhricul hayye minel meyyit Ölüden diriyi Kim çıkartıyor? وَيُخْرِجُ الْمَيِّيْتَ مِنَ الْحَيِّ Diriden de ölüyü kim çıkartıyor? وَمَنْ يُدَبِّرُ الْاَمْرِ Ve bütün bu işleri kim idare ediyor? Onlara bir sor bakalım. Diyor ki Rabbimiz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e hitaben Onlara sor bakalım. Sizi gökten ve yerden rızıklandıran kimdir? Yahut gözlere ve kulaklara kim sahiptir? Bunların maliki kimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkartıyor? Kainatın bütün bu işlerini kim idare ediyor? Hemen ne diyecekler? Bütün bunları menat yapıyor. Öyle mi? Hayır. Ne diyecekler? Feyekulun Allah. Bütün bunları yapan kimdir? Allah'tır diyecekler. Hemen peşinden. Hiç böyle sıkılmadan, yüksünmeden. Ha, bak akidemiz ortaya çıktı. Böyle bir kaygıları yok. Feyekulun Allah. Hemen peşinden der ki derler ki hiç duraksamadan Allah'tır derler elbette ki yani bu konu sen bunu niye gündeme getirdin şimdi bunu burada itirazı olan mı var elbette ki bizi Allah rızıklandırıyor elbette ki Allah yarattı elbette ki bütün kainatı alemi Allah idare ediyor bu onların hiçbir şekilde tereddüt etmedikleri utanmadan sıkılmadan ifade ettikleri Allah inançlarıydı ve şu ayeti de diyor bu da ikinci bir ayet-i kerime Kul de ki onlara hep aynı sıygayla bakın. Hep aynı sıygayla çünkü onlara bu sorular sorulunca, sorulunca onlardan bu soruların cevapları alınınca onlar bir şeyle ilzam edilecekler. He, madem öyleyse, madem öyle öyleyse şunları kabul etmeniz lazım denilecek. O yüzden bu bu şekilde bir münazara şeklinde soruluyor. Diyor ki Rabbimiz kul "Limenul limenul ardı ve men fiha?" E in Burada ayet sadece bu kadar almış Elinizdeki metinde. Kul limenil ardu ve fiha in kuntum Onlara de ki, eğer biliyorsanız söyleyin. Bu yeryüzü ve oradakiler ve onun içindekiler kimindir? Eğer biliyorsanız söyleyin. Ne diyecekler hemen? Seyakuluunellillah diyecekler ki Elbette ki Allah'ındır. Yeryüzündekiler de onun içindekiler de Allah'ındır. Rabbimiz buyuruyor diyor ki arkasından. E Öyleyse hala siz öğüt almaz mısınız? Hala öğüt almıyor musunuz? Size sorunca bu yeryüzü kimin? Bunun içindekiler kimin? Ne diyorsunuz? Allah'ındır diyorsunuz. Öyleyse hala öğüt almıyor musunuz? Hangi konuda öğüt almaları lazım? Gelecek şimdi. Devamlı da ayetim diyor ki Rabbimiz Kul men rabbus semavati seb'i Ve rabbul arşil azim Onlara de ki Bu yedi kat semavatın Rabbi Ve bu azim olan arşın Rabbi kimdir? Adamların arştan da haberi var ha Arştan da haberleri var Onlara de ki Bu yedi kat semavatın Rabbi Ve bu bu azim olan Büyük arşın Rabbi kimdir? Ne diyecekler? Seyekulûne lillah Elbette ki yedi kat semavatta Arş da kimindir? Allah'ındır. Yedi kat semavatın Rabbi de Allah'tır. Bu azim olan arşın Rabbi de Allah'tır. فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ Peki öyleyse siz hala sakınmıyor musunuz? Sakınmaz mısınız? Bunu ikrar etmekle beraber, bunu bilmekle, itiraf etmekle beraber hala sakınmaz mısınız? Neyden sakınacaklar? Gelecek şimdi. Yine devamında ayetin. Burada elinizdeki nuskada şöyle demiş. وَقَوْلِهُ Taala kul menel ard ve men fiha ila kavlihi yani ayet bu ayetin bu bölümü uzun olduğu için kısaltarak efela feannatus harun buraya kadar olduğunu zikretmiş ben ayetin tamamını size okuyorum şu anda kul men biyedihi malakutu kulli şey ki her şeyin hükümranlığı her şeyin saltanatı mülkü hakimiyeti elinde olan kimdir her şeyin Hükümranlık mutlak olarak, hakimiyet mutlak olarak kimin elindedir? Ve huve yujiru ve la yujaru aleyhi. Ona sığınılır. O himaye eder. Himaye eden odur. Ve la yujaru aleyhi. Hiç kimse de ona karşı himaye edilemez. Bakın Rabbin vasıflarına, müşriklere izan edilen vasıflara bakın. Her şeyin, bütün yeryüzündeki bütün mahlukatın, her bir şeyin İdaresi, hakimiyeti, kontrolü kimin elindedir? Kim kim himaye eder? O hu ve o himayedendir edendir. la yujaru aleyhi. Ona karşı hiç kimse himaye bile olunamaz. Ne diyecekler? İn kuntum ta'lemun. Eğer biliyorsanız bunu da söyleyin. Seyekulunu lillah. Yine diyecekler ki elbette bunlar da Allah'ındır. Elbette bunlar da Allah'ındır. Her şeyin melekutu da onun elindedir. Yani her şeyin hükümranlığı da, saltanatı da, idaresi, otoritesi de onun elindedir. Himaye edici olan da odur. Kendisine karşı hiç kimsenin himaye edilemeyeceği de odur. Elbette böyle diyecekler. Diyor ki Rabbimiz, فَاَنَّا تُسْحَرُونَ Öyleyse nasıl oluyor da böyle döndürülüyorsunuz, nasıl oluyor da böyle çevriliyorsunuz, nasıl oluyor da böyle aklınız büyüleniyor, Hala size sorulduğu zaman semavatın ve arzın Rab, Rabbi kimdir diye Allah'tır diyorsunuz. Arşın Rabbi kimdir deyince Allah'tır diyorsunuz. Yeryüzünün ve içindekilerin melekûtu hükümranlığı kimin elindedir deyince Allah'tır diyorsunuz. Şimdi tek tek saydı ya. Efele <gülüyor> tezekkarun? Hala düşünmüyor musunuz? Hala ibret almayacak mısınız? Efele <gülüyor> tetekun? Hala sakınmayacak mısınız? Feannatus <gülüyor> harun. Ya bunları ikrar ettiğiniz halde nasıl oluyor da böyle? Nasıl oluyor da böyle hala kafanız bu konuda karışıyor? Nasıl oluyor da döndürüyorsunuz? Bunların peşinden ne gelecek? Şu gelecek. Yani bütün bunları yapan eğer tek başına Allah'sa, eğer Allah sizi tek başına rızıklandırıyorsa, eğer yaratıcı tek başına Allah Subhanahu ve ise yeryüzünün hükümdarı onun elindeyse, arşın Rabbi o ise, bütün bunları da kabul ediyorsanız, ya sizin aklınız nerededir? İbadete layık olan Tek başında onu önünde eğilmeye layık olan Değil mi? Aciziyeti, kulluğu Önünde ızhar edilmek Tek başına müteayyin olan Sadece bu Rab değil midir? Efe men yahluku ke la yahluk Siz bunları kabul ettikten sonra Efe men yahluku ke la yahluk Hiç yaratan Yaratmayan gibi olur mu? Hiç yaratan Yaratmayanla bir olur mu? Madem bu işleri tek başına yapan olur, öyleyse ne olması lazım? İbadet de sadece ona olması lazım. Yönelme de sadece ona olması lazım. Kalpler sadece ona teveccüh etmesi lazım. Sadece ona bağlanması lazım. Bütün bunları kabul etmekle, ikrar etmekle beraber hala nasıl siz ibret almıyorsunuz? Hala Rabbinizden nasıl sakınmıyorsunuz? Bu ayetlerin sonundaki bu vurgular işte hep buraya. Bu nasıl olur? Böyle bir bu bu kabul edilebilir bir şey değil. Müellif rahimehullah burada bu ayetleri zikretmiş. Ve arkasından diyor ki Vaka ilel ayet. Ve bunun dışında başka daha nice ayetler. Bu ayetlerden birçoğunu tekrar ettik. Kavaitler ba derslerinde, diğer tevhid derslerinde. Diyor ki Rabbimiz: "Ve insaeltahum men Onlara sorsan sizi kim yarattı? Ya şu ayeti görüp de hala şu ayeti görüp de hala müşriklerin kendilerini latın, menatın, Uzdan'ın yarattığına itikad ettiğini zanneden insanlar var ya ve onların bu batıl zanları ve bu, bu batıl bilgileri kendilerinin şirkte olmadığına dair kendilerini şirkten bera teberrü ettikleri uzak saymalarına en büyük gerekçeleri çünkü zannediyor ki seni kim yarattın deyince onu o taptığı helva yarattı zannediyor böyle itikad ettiğini zannediyor Vale insanlartım, manhxlak onu ne diyorlar? "Le yakulunna Allah". Le yakulunna Allah. Bu cevapta normal normal düz bir cevap değil. Seni kim yarattı? Allah yarattı. Bu düz cevap. Seni kim yarattı? Beni hiç şüphesiz, muhakkak bir şekilde Allah yarattı. Kaç tane tekit var? İki tane. Böyle diyormuş müşrik. "Le yakulunna Allah". Bu başındaki lam da tekit, sonundaki nun da tekit. Sadece Allah yarattı demeli. Diyor ki. Yo, elbette ki. Tabii ki de. Hiç şüphesiz Allah yarattı. Bu konu yani bu konu nereden çıktı ki şimdi? Nereden çıktı bu konu? Niye soruyor o, o müşriye Neden soruluyor seni kim yarattı diye? Onun itik bu konuyla alakalı itikadını öğrenmek için mi? Hayır. Ne için? Onu ilzam etmek için. Seni kim yarattı? Allah yarattı. Ya öyleyse sadece O'na ibadet et diye Yani bu, bu burası bildiğim bir konu. Bunu senin kabul etmen Onu da kabul etmenin gerektirir diye Hani kitaplarda şöyle bir ibare var Alimler diyorlar ya Rububiyet tevhidi ne yapar Ruhiyet tevhidini Ne yapar? Gerekli kılar İstilzam eder. Lazımlıdır bu bunun O yüzden Bunun lazım olduğu için bunu kabul eden insanın Bunu da kabul etmesi lazımdır Hem de bu lüzum aklı ile bir lüzum yani Madem tek başına yarattı Bu bunu yaratmada ortağı değil Nasıl oluyor bu bunun muhabbette orta olsun? Nasıl olacak bu ona sevgide yönelmede teveccühte ortak olsun? Kendisinin önünde boyun eğmede zilletini kulluğunu ifade etmede onun ortağı olsun. Böyle deniyor. Rububiyet tevhidini kabul etmek uluhiyet tevhidini kabul etmeyi ne yapar? Lazım eder. Tersten sö söyle söylüyorlar. Uluhiyet tevhidini kabul etmekte ne yapar rububiyet tevhidini kabul etmeyi? Tazammın eder. mı eder. İçerir. Şöyle içerir. Yani bir adam uluhiyette muvahhidse Bu adam zaten nedir? Rububiyetten muvahhiddir ki Allah Rab olarak birlemiştir ki ruhiyette bunun üzerine Rabbini Birliyordur Diyor ki Allah subayen ve teala <gülüyor> Onlara sorsan Semavatı ve arzı kim yarattı? Hocamızın çok güzel bir şeyi var Bu soruyu bir Müslümana soralım Semavatı ve arzı kim yarattı? Alacağımız cevaplar değil mi nedir? Allah yarattı. En belli dinde Allah. Cenab-ı Allah yarattı değil mi? Öyle derler. Cenab-ı Allah yarattı. Rabbül alemin. alemin yarattı. Müşrik ne diyor biliyor musun? Subhanallah. Allah Azze ve Celle'nin yani e, bugün belki aramızdan bizden bile birçoğunun veremeyeceği kadar güzel bir cevapla. وَلَاِنْسَا اَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Onlara sorsan semavatı ve arzı kim yarattı? Ne derler? azizul Alim Müşrikin cevabına bak ama bu da müşrik <gülüyor> le yekulunne halakahunnel azizul alim aziz ve alim olan yarattı elbette aziz ve alim olan Allah yarattı elbette Müşrikin itikadı bu ve bu itikattan bu onun yüksündüğü bir itikat değil değil arkadaşlar bugün hala bu ayetler onların gözlerine girdiği halde hala hayır Müşrikler aslında böyle inanmıyorlardı. Aslında putlarını Allah'a tahtil ediyorlardı. Aslında onların Allah'la alakalı böyle bir inançları yoktu. Ama yine işte şey olmasın diye böyle söylüyorlardı falan. Değil arkadaşlar. Sarahten şu cevaba bakın ya. Bu cevap hangi hangi ağızdan çıkabilir? Hangi kalpten? Hangi yürekten çıkabilir? Rububiyetle alakalı iman dolu bir yürekten çıkabilir yani. Leekulunne halakahunnel azizul alim Aziz olan, izzet sahibi alim olan Allah yarattı elbette, diye cevap verirler. Bu ayetleri hangi sadette okuduk, ne, neye delil olarak getirdik? Yani dedik ki onlar rububiyette, yaratmada, rızıklandırmada Allah'ın bir olduğunu, tek olduğunu kabul ediyorlar, inanıyorlardı. Bununla alakalı eğer delil istersen işte Allah'ın bu buyruklarını oku. Allah'ın bu buyruklarını oku. Bu buyru Allah'ın bu buyruklarında onların bu itkadı çok sarih açık bir şekilde ortaya konmuş, ifade edilmiş. Şimdi burada şöyle bir soru gelecek. Peki onlar, aslında bu sorunun cevabı geçti geçen derste. Peki onlar, böyle inanmalarına rağmen ne oldu da, nasıl döndürüldüler de, bu rububiyeti kabul etmelerinin gereği olan, lazımı olan uluhiyette Allah'ı birlemediler de, bu ilahlara ibadet ettiler. Hangi gerekçeyle? Evet, dersin başında zikrettiğimiz o iki gerekçeyle. Onlara ibadet etmelerindeki gerekçe... Onların Allah Azze ve Celle'ye rububiyetinde, yani yaratmasında, rızık vermesinde, yaşatmasında, öldürmesinde, kainatın işlerine idare etmesinde Allah'ın ortakları olduğuna inandıklarından değildi. Neydendi? Bütün bunları tek başına yapan Allah'ın indinde kendilerine şefaat edeceklerine dair olan batıl inançlarından dolayıydı. Bütün bunları tek başına yapan o Allah'ın dini, o Allah'a Kendilerini yaklaştıracaklarına dair Olan batıl inançlarından Başka bir tane daha soru Peki onlar Bu kanaate nereden kapıldılar? Bu putların, bu ağacın, bu taşın, bu kayanın, bu helvanın Kendisini Allah'a yaklaştıracağını Allah katında kendisine şefaat edeceğini Bu kanaate nereden kapıldılar? Demezler mi adamı ya bu ağacın ne alakası var seni Allah'a yaklaştıracak? ya bu helva nedir ki sana Allah katına şefaat edecek bu kanaati nereden kapıldılar nereden kapıldılar çünkü bunlar ağaçtan taştan kayadan helvadan ibaret şeyler değillerdi onların itikatlarını bağladığı ibadetlerini yönelttiği hakiki ilahları gerçek tağutlar bu şeylerde sembolleşmiş salihlerdi velilerdi Nebilerdi, meleklerdi. Yani Allah'a yakın olan kimselerdi. Allah'ın indinde bize şefaat edebilir düşüncesiyle alakalı şüpheye mahal olacak şeylerdi. Allah'a Allah yakın kullar, Allah'ın dostları, salih kullar, mukarreb melekler, gönderilmiş mursel rasuller. Ne'm. Diyor ki müellif rahimahullah. İzâ tehakkaktâ artık hakikatiyle öğrendiysen, tahkik ettiysen, gerçek bir şekilde sana bu işin hakikati ortaya çıktıysa, ennahum mukirruna bihada, onların bu bahsettiğimiz konuları ikrar ettikleri, artık bu, bu konuyu tahkik ettiysen, bu konu senin dünyanda, hakikat, hakikate ulaştıysa, gerçek şekliyle ortaya çıktıysa, o ennahum ve bununla beraber onların bu kabulleri, Lem fit tevhidi, ladi davet ilayhi Onların bu kabulleri, onları rasullerin kendilerini davet ettiği tevhide sokmadığını da bildiysen. Bir neyi öğrendik? Onlar bu saydığımız rububiyetin eczanına efradını Allah Azze ve Celle'ye halis kılıyorlar, kabul ediyorlar. Bunu öğrendik mi? Öğrendik. İkincisi, onların bu kabulleri kendilerini Peygamberlerin kendilerine davet ettiği tevhide sokmamıştı. Ve ve da'ahum ileyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de kendilerine davet ettiği tevhide sokmamıştı. Bunu da öğrendik mi? Evet öğrendik. Zira onların bu itikatlarla beraber ne yaptığını biliyorsunuz onlarla? Savaştı, harb etti. Eğer bu eğer bu konuyu öğrendiysen, bunu iyice tahkik ettiysen. Ve Araf'ta ve şunu da öğrendiysen enne tevhid lezî cehadûhû onların kabullenemedikleri inkar ettikleri reddettikleri tevhidin de huve tevhidul ibade, ibadet tevhidi olduğunu anladıysan anladık mı bunu da? evet bunu da anladık ellezî <gülüyor> yusemmîhil muşrikûne fî zemânina el-i'tikâd ki ki bu öyle bir şey ki onların kabul etmedikleri tevhid. Şimdi dedik ki eğer onların bu işleri ikrar ettiklerini anladıysan bu ikrar etmelerinin kendilerini Müslüman olmaya muahhit olmaya yetmediğini de anladıysan onların reddettikleri tevhidin, kabul etmedikleri tevhidin ibadet tevhidi olduğunu anladıysan şimdi burada bir bir parıntılaşmış müellif, diyor ki ki bu ibadet tevhidi var ya zamanımızdaki müşrikler bunu itikat diye isimlendiriyorlar vatandaş anlasın diye şeyhin ibadet tevhidinden neyi kastettiğini demek ki zamanında cari olan bir kullanım varmış bugün bile belki hala vardır Anadolu'nun bazı yerlerinde var Müş zamanımızdaki müşriklerin itikat diye isimlendirdiği ibadet tevhidiydi onları dedikleri. itikat diye ne diyorlardı şeyhin zamanındaki müşrikler de bugün bazı müşrikler bak filan veliyle ile alakalı itikat var Filan ile alakalı evet bu Üzerinde itikad olan birisi Böyle mi tabir ediliyor hocam Buna yakın Tabirler var veya da filan veli Filan tarikat şeyhi Veya filan kabirle alakalı Onların istediği batıl itikada sahip olan adamla alakalı ne diyorlar Bu adam itikat sahibi ile alakalı itikad sahibi Şeyhin zamanında da böyle diyorlarmış Kastettiklerine yani Allah'ın dışında buralara dua edilebilir, yalvarılabilir. Allah'ın dışında buralara adak adanabilir, kurban kesilebilir. Bütün bunlara ne ismini veriyorlarmış? İtikat ismini veriyorlarmış. Biz ne ismini veriyoruz buna? Yaptıkları iş şirk ama bu iş ibadet. Ve Allah bu işlerde birlemeye de ibadet tevhidi diyoruz. İşte müşrikleri müşrik yapan mesele buydu. Onların kabul etmedikleri mesele buydu. Tevhidin bu kısmını kabullenmiyorlar, reddediyorlardı. Kendilerine la ilahe illallah deyin deyince, denince ne diyorlardı? Ece'alel alihete ilahen vahida. Şimdi bizim bu itikat beslediklerimiz, bu ilahların hepsini tek bir ilham yapacağız. Bu ne kadar acayip bir şey. Böyle diyorlardı. Eğer la ilahe illallah demek burası zorunlu olarak arkadaşlar. Şu ayetleri gördükten sonra onların Allah'ın rububiyetiyle alakalı bu inançlarını gördükten sonra eğer la ilahe illallah demek bugün yeryüzünde de ve belki asırlardan beri İslam ümmetinde, İslam topraklarında, İslam medreselerinde okutulan akide kitaplarında, eşari ve maturidi akide kitaplarında takrir edildiği anlatıldığı gibi eğer la ilahe illallah demek Allah'tan başka kimsenin yaratmaya gücü yoktur demek olsaydı La ilahe illallah asırlardır Müslümanlara böyle takrir edildi, böyle öğretildi. Bugünkü şirkin belki en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Eğer la ilahe illallah demek Allah'tan başka yoktan var etmeye kimsenin gücü yetmez demek olsaydı. Eğer la ilahe illallah demek Allah'tan başka her şey, Allah'tan başka herkes muhtaçtır. Sadece Allah kendisinden başka başkalarına muhtaç değildir demek olsaydı eğer la ilahe illallah demek yaratmaya güç getiren sadece Allah'tır demek olsaydı bu müşriklere kendilerine la ilahe illallah denildiği zaman ne derlerdi ya biz diyoruz zaten bunu derlerdi deminden beri sormuyor musun değil mi deminden beri sormuyor musun seni kim yarattı Allah diyoruz işte rızkını kim veriyor Allah diyoruz işte kainatı kim idare ediyor Allah diyoruz işte derlerdi eğer la ilahe illallah bunlar demek olsaydı Müşrik bunu neden inkar etsin? Müşrik bunu ikrar ediyor zaten. İşte mesela burada yanlış anlaşılınca, La İlahe İllallah'ın anlamı Müslümanlar üzerinde, İslam medreselerinde bile, Eş'ari ve Maturidi akide kitaplarında Rububiyette Allah'ı birlemek, Allah'a tevhid etmek olarak anlatıldığı için Adam sabahtan akşama kadar Allah'a şirk koştuğu halde Sabahtan akşama kadar Allah'ın dışında ilahlara yalvardı halde Kendinin şirkten uzak olduğunu, şirkten veri ve emin olduğunu elindeki hangi bilgiden dolayı bu kadar rahat hissediyor? Çünkü ne diyor? Ben demiyorum ki beni bunlar yarattı. Ben demiyorum ki bunların yaratmaya güçleri yeter. Yoktan vaat etmeye, rızık vermeye güçleri yeter. Madem ki ben böyle demiyorum, madem böyle bir itikadım yok o zaman şirk nere ben nere. Böyle düşünüyor değil mi? Sebebi ne? İşte bu yanlış itikat. Eğer böyle olsaydı şu ayetleri gördükten sonra Onların Allah'la alakalı bu inançlarının böyle olduğunu gördükten sonra müşriklere La İlahe İllallah deyin deyince adam niye desin ya bu ne kadar acayip bir şey? Ne kadar acayip olur mu? Bak sen de böyle itikad ediyorsun demeleri lazım. Öyle değil mi? Sen de böyle itikad ediyorsun demeleri lazım. Demek ki onlar La İlahe söylemekten imtina ediyorlardı bunu rububiyet olarak bunu rububiyet anlamına gelmediğini bildikleri için La İlahe sözünün Allah'tan başka Yaratıcı yoktur Allah'tan başka yoktan var etmeye Kimsenin gücü yetmez Demek anlamına gelmediğini bildikleri için Ne anlama geliyor La ilahe illallah Eğer böyleyse Eğer sadece bunları yapmaya Allah'ın gücü yeterse O zaman ibadete de layık olan Hak eden, ibadete de müstahak olan Sadece Allah azze ve Celle'dir. İlah olan, mabut olan Hakkıyla Hakkıyla Hak ilah olan, hak mabut olan Sadece Allah azze ve celle'dir. Onun dışında ilahlar var mı? Çokça var. Mabutlar var mı? Var. Onun dışında ilahların vücudu diye de varsa ya, burada nefyedilen la ilahe illallah sözünde onun dışındaki ilahların varlığı da nedir? Değildir. Çünkü onun dışında ilahlar da var. Öyleyse burada nefyedilen şey ne? Onun dışındaki ilahların ibadete layık olmayışları. Gerçek ilah olmayışları. Hak mabut olmayışları. Evet mabutturlar evet ilahtırlar. Ama neyle? Batıl ile, bühtan ile, zulüm ile ve zulmün en büyüğü ile. İlahlar var Allah'ın dışında. Ama onların rububiyetten bir paylara olmadıkları için uluhiyetten de hakkıyla bir pay sahibi değiller. İşte la ilahe illallah bu. İşte müşriklerin cehd inkar ettiği, reddettiği, kabul etmediği tevhid de tevhidin bu kısmıydı. Yani ibadet kısmıydı. Diyor ki şey, rahimehullah, zamanımızdaki müşriklerin itikat diye adlandırdığı şeydir işte. Onlar da kabirlerle, velilerle, işte ağaçlarla, bazı kayalarla, taşlarla alakalı ne hissediyorlarsa, nasıl ameller takdim ediyorlarsa, onlara karşı ne yapıyorlarsa işte işte ibadet tevhid dediğimiz şey var ya ha bu. Biz de böyle söyleyebiliriz değil mi? İbadet tevhid. Ya nedir ibadet tevhid? İşte sen ibadet nedir? İbadet tevhid nedir? Hani Allah'ın dışında kabirlere yalvarıyorlar ya. Hani gidip kabirlerin önünde zül ile hudud ile boyunları eğik olarak korkuyla öyle bir korku ki, öyle bir korku ki girin bunların arasına. Bizim ülkemizde belki örnekler aklıma gelmiyor. Mısırda çok vardır. Yani en fasıklarından birisi belki Allah adına satış yaparken, ticaret yaparken günlük konuşmasında Allah adına bin kere yalan yere yemin eder. Vallahi kela billahi Vallahi bin kere yemin eder Karşıdaki adam biraz uyanıksa der ki Bedevi adına yemin et Edemez biliyor musunuz Eğer yalancıysa edemez korkusundan Bu nedir bu İşte bizim uluhiyet tevhid dediğimiz şey bu Şeyhin ifadesi diyor ya Onların itikad, zamanımızdakilerin itikat dediği şey işte Bizim uluhiyet tevhid dediğimiz şey bu İşte bu adamın Bedevi ile alakalı hissettiği bu his var ya İşte tevhid işte uluhiyet bu o adam ne yapmış Bedevi'yi huluhiyette? Evet. Tevhid etmiş. Allah adına yemin et deyince, vallahi billahi böyle. Diyor ki Bedevi'ye yemin et bakayım, edemez. Çok yaygın bir şey ya, bu böyle çok marjinal bir örnek değil yani. Çok yaygın bir şey. İşte bugün de kabirlerin önünde hani öyle boyunlarını eğerek, hani korkuyla, hani ümitle duruyorlar ya, işte bizim ibadet dediğimiz şey bu. Bu Allah'a yapılırsa tevhid olur, bu Allah'tan başkasına yapılırsa bu şirk olur. Zira bu zulümle yapılmıştır. Bühtan ile yapılmıştır. Haksız yere yapılmıştır. Diyor ki şey bundan sonra وَكَانُوا يَدْعُونَ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ leylen لَيْلًا وَنَهَارًا Hala diyor eğer bak onların rububiyeti kabul ettiklerini anladıysan bu kabullerin onları tevhide sokmadığını anladıysan onların inkar ettiği esas tevhidin zamanımızdaki müşriklerin İtikad diye adlandırdığı ibadet tevhid olduğunu anladıysan devam ediyor hala. Ve kanu yed'unallaha subhanahu ve taala ve nahara. Onların gece gündüz gece gündüz Allah'a ibadet ettiklerini, Allah'a dua ettiklerini, Allah'a yakardıklarını anladıysan anladık mı bunu? Da? Evet. Summen minhum men Sonra onlardan bazılarının bir kısmının salih olmalarından dolayı salahlarından, kendilerinde bir fesat bir bozukluk, bir yanlışlık bulunmayışından dolayı meleklere ibadet ettiğini, meleklere dua ettiğini ve kurbihim minallahi azze ve celle li yeşfa'u lehum ve Allah'a olan yakınlıklarından dolayı onlara şefaat edecekleri için meleklere ibadet ettiklerini meleklere yalvardıklarını onlardan bir kısmını bu çok uzun bir cümle böyle çok uzun bir şartı var yani bunu, bunu da bildiysen bunu da bildiysen, bunu da bildiysen, bunu da bildiysen şu ortaya çıkmıştır diyecek. Ona gelene kadar biraz bu şart cümlenin şart kısmı devam ediyor. O yüzden biraz kopuk olabilir. A yu'du rajulan salihan mislallati ve bununla beraber onların Lat gibi mesela Lat gibi salih bir kimseye A nebiyen misl Isa ve İsa gibi bir nebiye dua ettiğini Bunları da bildiysen, bunların hepsini ne yaptık ayetlerle? Takrir ettik, ifade ettik. Ve Araf şunu da bildiysen, şunu, bunu da anladıysan öğrendiysen, enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gâtelahum ala hâzeh şirk, onlarla işte bu şirkten dolayı savaşmıştır. İşte onların Allah'ı bu konularda Allah'a başka ortaklar etmelerinden dolayı Allah'a inanmalarına O'na ibadet etmelerine rağmen O'nun yanında Kendilerine şefaat edecek diye Çünkü Allah yakınlar ya Kendilerine şefaat edecekler diye meleklere Veya kendilerine şefaat edecekler diye Kendilerine Allah'a yaklaştıracaklar diye Mesela Lat gibi salih bir kimseye Mesela İsa Aleyhisselam gibi bir, bir enbiyaya ibadet ettiklerini Ve Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kendileriyle savaştığı şirkin işte aslında bu olduğunu anladıysan ve dahahum ila ihlası li ibadeti lillahi ve Nabi sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerini davet ettiği şeyin Allah subhanehu ve Taala'yı ibadetinde ihlas etmek ibadetinde halis kılmak tek başına yapmak hiçbir katkı, hiçbir katışık olmaksızın İbadeti sadece Allah'a has kılmak. Sadece Allah'a has kılmak için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara geldiğini, onları buna davet ettiğini bunu bildiysen, Keme akal Allah'ın şu buyrunda olduğu gibi, "Fe la tedu ma'allah ahada." Fe la tedu ma'allah Allah ile beraber hiç kimseye yalvarmayın. Allah ile beraber hiç kimseye dua etmeyin. Allah ile beraber hiç kimseye ibadet etmeyin. Buradaki ted'u dua etmek, hem bizim yalvarmak, yakarmak, dua etmek anlamında kullandığımız dua olabilir, hem de ibadet anlamında kullandığımız dua olabilir. Zira dua nedir? İki kısım değil mi? Bir ibadet olan dua var, bir de istek anlamında dua var. İstek anlamında dua da ibadettir, ibadet anlamında dua da ibadettir ve duadır. Yani bunlar birbirinin içine girmiş şeyler. Allah diyor ki: "Ve annel mesajda Cin Suresinde. "Ve annel mesajda lillahi, fala tedu'u ma allahi ahada." Mescitler Allah'ındır, mescitler sadece Allah'a aittir. Fala tedu'u ma allahi ahada. Allah ile beraber, hiç kimseye yalvarmayın. Allah ile beraber hiç kimseye ibadet etmeyin. Allah ile beraber hiç kimseye dua etmeyin. El açmayın, yalvarıp yakarmayın. Hiç kimseye diyoruz değil mi? Hiç kimseye. Hiç kimse deyince bunun içine kimler dahil? Kimler dahil? Kısaca Allah'ın dışında herkes. Ne olursa olsun. makam rütbesi ne olursa olsun. Böyle olduğu halde arkadaşlar فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَهَدًا olduğu halde hiç kimseye Allah'la beraber dua etmeyin denildiği halde açıkça ve bu hiç kimse Türkçe'de de değil mi? Hem Türkçe'de hem Arapça'da ne ifade ediyor? Umum ifade ediyor. Hiç kimse. Yani Allah'ın dışında her bir kimseyi kapsar. Arapça'da da böyle. Diyorlar ki ne kire bu? Ne kire kelime gelmiş, marife değil ve ne hisi yakında gelmiş. Ne kireler ne hisi yakında, emisi yakında, şartsi yakında gelirse umum ifade eder. Bu kaideyi bir kenara bırakalım. Türkçe'de de böyle. Hiç kimseye şunu verme dediğin zaman adam ne anlar? Yani hiç kimseye vermeyecek. Bu, bu, bu şu, şunlar bunlar bunlar istisnadır. Bunu anlamaz. Buna neden vurgu yapıyoruz? Allah Azze ve Celle buna böyle vurgu yaptığı halde. Biz bu vurguyu sabah akşam onlara söylediğimiz, anlattığımız halde bizim kitaplarımızda davetçilerimizin ehli sünnetin, ehli tevhidi dilinde Bunları işittikleri gözlerine soktukları halde ne diyorlar biliyor musunuz? Ya şimdi siz nasıl olur da bu müşrikler kime tapıyorlardı? Lat menat uzda yani at, taş bilmem ne put. Siz şimdi puta ibadet eden, puta dua eden puta istigase edenle Nebi sallallahu aleyhi ve selleme elini açıp dua edeni bir mi tutuyorsunuz? Böyle demiyorlar mı? Yahu böyle diyorlar. Açın hala bugün bize cevap olarak bize reddederek böyle söylüyorlar. Ellerindeken en kuvvetli delil bu. Ne ellerindeken en kuvvetli delil? Biz yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem putları bir tutuyormuş. Onlar da diyorlar ki ya onlar puta dua diyordu Başları işte sıkıştıkları zaman putu çağırıyorlardı. Biz de Nebi sallallahu aleyhi ve ona istikaz ediyoruz. Bunları siz nasıl bir tutabilirsiniz? Biz bunları bir tutmuyoruz kendi zatlarında. Bir tuttuğumuz şey nedir? Allah'ın dışında birine yalvarmak. Allah'ın dışında yalvardığın, ister put olsun, ister at olsun, ister değil mi? Taş olsun, ister nebi, veli, salih olsun bir tutulan şey nedir? Bunların Allah'a ortak edilmeleri bunların Allah'a ortak edilmeleri. Allah ne diyor? فَلَا تَدُعُوا مَا اللّٰهِ Hiçbir kimseye ona ortak etme bu hiç kimse içine peygamberler de girer değil mi? ağaçlar, taşlar da girer peygamberler de girer, ağaçlar, taşlar da girer, şeytan da girer bunlar hepsi bu umuma giriyor diye biz ağaçları ve taşları peygamberle bir mi tuttuk? Hayır. Onları neyde bir tuttuk? Onları Allah'ın kulları olmasında bir tuttuk. Onların hepsini Allah'ın mahluk olmasında bir tuttuk. Ve onların hiçbirisinin Allah ile beraber ibadetten bir pay sahibi olmamaları hususunda bir tuttuk. Bu konuyla alakalı, ibadetle alakalı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile Ademoğlunun beşeriyetin, mahlukatın en efali en faziletli olmasına rağmen Cibril aleyhisselam ile değil mi? Meleklerin en faziletlisi olmasına rağmen veya diğer sair evliyayı, enbiayı bunlar böyle olmalarına rağmen Allah'ın kullarıdır diye. Onlar da Allah'tan Allah Azze ve Celle ile onun yaratmasından bir pay sahibi değiller diye Allah'a yaratmada ortak olmadıkları için rızık vermede ortak olmadıkları için İbadette de bir pay sahibi değillerdir dedik. Bu bu pay sahibi olmamayla alakalı. Bir nebi ile taş arasında ne fark vardır? Bir fark var mı? Cümle sanki nebi ile taş arasındaki farkı nefyedince hala bir tereddüt oluşuyor değil mi? Nefyettiğimiz şey neresi? Yani bu da ilah değildir, bu da ilah değildir. Bu da mahluk olduğu için, bu da mahluk olduğu için. Bu da halık olmadığı için, bu da olduğu için. Öyleyse ilah tek başına kim olmalıdır? Tek başına halık olan, mahluk olmayan ve yaratmasında orta bulunmayan. Fela ted'u allahi ahada. Allah ile beraber hiç kimseye dua etmeyin. Allah ile beraber hiç kimseye yalvarmayın. Bu hiç kimse kim olursa olsun. Her kim olursa olsun. Bununla alakalı onların söyledikleri bu, bu şüphe var ya hiç kimse. Böyle diyorlar. Yani siz müşriklerin putlarıyla nasıl şimdi salihleri bir tutuyorsunuz müşriklerin putlarıyla salihleri bir tutma meselesi değil Allah'ın dışında hiç kimseye dua edilmezse, ibadet edilmezse Allah'ın dışında hiç kimseye yalvarılmayacaksa bu hiç kimse dışında kim girer Allah'ın dışındaki herkes ve her şey bunun içinde peygamberler de vardır evliyalarda, de, taş, ağaç, mezar, türbe bunlar da vardır bununla iktifa edelim inşallah bugün Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü an la ilahe illa ente astaghfiruka ve atubu